Edebiyat güncesi. İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Tamam. İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Bir edebiyat güncesinde yeniden birlikteyiz. Ben Eczacı Aynur Hıraç'a bugün size elimden geldiği kadar Adnan Özyalçıner'i tanıtmaya çalışacağım. Adnan Özyalçıner 1934 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor bir dokuma işçisinin oğlu olarak. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümüne devam ediyor ama bitiremiyor. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kurulmasında katkıları var. Bu kurumda genel sekreterlik yap yapıyor. Sonra Yazko Edebiyat ve Gösteri dergilerinde yazı işleri müdür olarak da çalışıyor. İlk öyküsünü 1953 yılında yayınlıyor Demet adında. Daha sonra 13 Mavi Seçilmiş Hikayeler ve A dergilerinde de yayınlanan öyküleri var, hikayeleri var. Günümüz Türk hikayecilerinin özgün isimlerinden biri adlanan Özyalçınar eserlerini Betimleyici bir üslupla ve ayrıntılara yer vererek kaleme alıyor. İlk yazdığı dönemlerde küçük burjuvaların büyük kent yaşamı içindeki durumlarını ve çelişkilerini yansıtırken sonraki dönemde yazdığı eserlerinde bireylerin ruhsal durumunu çevresiyle olan ilişkileriyle birlikte aktardığı görülüyor. İkinci yeninin şiirdeki tutumuna denk geliyor açıkçası hikayeciliği uzun cümleli anlatıma dayanan ve bir bireyin psikolojik açmazlarını inceleyen eserler vermiştir. Adnan Özyalçınar hikayelerin yanı sıra çocuklar içinde yazdığı kitaplar vardır. Onlar da meşhur hala okutuluyor. Adnan Özyalçınar 1972 yılında Yağma adlı öyküsüyle Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülünü, Gözleri Bağlı Adam ile 1978 Said Fark Hikaye Armağanı, Çalı Cadlı Röportaj Öyküsü ile 1980 Çağdaş Gazeteciler Derneği düzenlediği Yılın En Başarılı Gazetecisi Ödülünü Kel Oğlan ve Köse ile 1990 Sıtkı Dost Çocuk Edebiyatı Ödülü Canbazlar Savaşı Yitirdi ile 1991 Haldün Taner Öykü Ödülü Bağbağ Bağ ile Ölüyor mu ile de 1993 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ödülü Kazanıyor Eserleri 1960'da Panayır, 1963 Sur, Yağma 1971'de yayınlanıyor, Yıkım Günleri 1972, Gözleri Bağlı Adam 1977'de, Ölümsüzleşen Bahçe 1980, Sabır Taşı, Sabır Taşı Çatladı 1980'de yayınlanıyor, Devlet Kuşu 1988, 1991'de Cambazlar Savaşı Yitirdi. Yine 1991 yılında alaycı öyküler. Taş da 1991 yılında yayınlanıyor. Sahanak adlı öyküsü 1993. Panayır 1996. Garip nasıl okuyacak 1997. Anıtların öyküleri 1998. Yazdan kalma bir gün 1999. Ayak izleri 2000'de yayınlanıyor. Deneme tarihin ışıldığı ise 1998'de. Bir de varmış, iki de varmış, 1998'de yayınlanıyor. Çocuk kitapları var, 1976'da Kırmızı Çin Kase. Garip Nasıl Okuyacak, 1977, Ölümsüzleşen Bahçe, 1980'de yayınlanıyor, 1980'de yine Sabırtaşı çatladı, 1981 Anıtların Öyküleri, Devlet Kuşu 1988, Keloğlan ile Köse, 1989'da yayınlanıyor. Adnan Özyalçın'ın Adnan Özyalçınlar kendisini küçük öykücü olarak tanımlıyor Hayatın temel çelişmelerini küçük insan dünyasındaki yansımaları da bulup anlatıyor öykülerinde Son derece yoğunlaştırıyor gerçekçi bir yazış tarzı var Her öykü bir çatışma üzerinde kuruluyor Ve bu çelişkili yapı hayat hareket açığında yansıtıyor Ama Özyalçınlar sokakta ayna gezdiren bir yazar değil Görünüşün ardında olup biteni de göstermeye çalışıyor. Ama görüntü gidip gittikten sonra da sürük giden izleri gösteriyor okuyucuya. İroni halinde anlatıyor bunları. 50 kuşağının içinde yer alıyor Adnan Özze Alçınlar. E dönüm noktası bu edebiyat dünyamız için. Öykülerinde insanın insanla, mekanla, toplumla ilişkilerini, duygu ve düşünce dünyasını bir ressam titreziyle aktarmaya çalışıyor. Furguları ustaca, anlatım tarzı akıcı ve gerçekçilik var öykülerinde Adnan Özyalçıların. Atilla Özkırımlı'ya göre şöyle tanımlıyor. Öyküleri okurken siz olayları yaşayamıyorsunuz. Adnan Özyalçı'nın yaşamanızı, onları ta içinizde duymanızı istemiyor ki. O, olayların ardındaki görünmeyene dikkatinizi çekiyor. Aslında sizin de yaşadığınız ama Alıştığınızda göremediğiniz görünmeyene Böyle tanımlıyor Atilla Özkırımlı öykücülüğünü Adnan Yalçıner de öykülerindeki beslenme kaynağını şöyle açıklıyor Babam Haliç'te işçiydi Haliç o zamanlar boydan boya fabrikalardı Ben işte bu işçi mahallesinde büyüdüm O senelerde gördüğüm çelişkiyi hayatım boyunca unutmadım Bu da benim sanatımın temel yapısını oluşturdu Emeğin ve emekçilerin edebiyatının ve sanatının gelişmesinin hayatın hayatı önemine vurgu yapan özyalçınlar, emekçiler yarattıkları uygarlığı paylaşmak için bilinçlenmelidirler. Sanata ve edebiyata, okumaya ve yazmaya bu nedenle çok önem vermelidirler diye de tanımlamış. Hatta eşi Senor Sezer'de de grev bilgisi diye bir beyinadıkları kitaplar var. Yani emekten işçiden yana olan bir yazar adlın özyalçınlar. Şimdi Adnan Özyalçıner'le ilişkili bilgiler vermeye devam edeceğim. Ee, ne dedik? Ha, değişik bir çalışması var Adnan Özyalçıner'in. Daha doğrusu böyle bir iki yazarın bir araya gelerekten bir usta bir de acemi yazarların ya da yeni yazarların yaptıkları bir çalışma var. Onunla ilişkili bir şey var. Ee, Aslı Solakoğlu'yla Adnan Özyalçıner'in beraber yazdıkları iç diye bir öykü var. Bunun yazılış aşamasında yapılan bir daha doğrusu hazırlayan bir kişinin notlarından okuyacağım size Lütfiye Aydın'ın neden böyle bir çalışma yapıldı seçerken neye dikkat edildi bu arada bir müzik arası verelim. Dağlarında bahar, Süleymaniyen'de güneş Ey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri İstanbul Boşuna çekil Ve bu İstanbul karanlık sokaklarında Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle Bekle zafer şarkılarıyla gelin İşimizi İstanbul Harabelerin saltanatını yıkacağız Bekle o gün İstanbul. Bekle bizi İstanbul Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu sanat cephesinin ustaları ve çırakları bir araya getirerek oluşturduğu bir diziden bahsetmiştim. Onunla ilişkili yazıyı aktaracağım Lütfiye Aydın'ın ön sözüyle. İç ve dizinin diğer kitapları usta bir yazarın e, deneyimlerini genç yazarlara aktarması yönüyle oldukça önemli. Özellikle de edebiyatın gittikçe işlevsizleştirildiği ve yaşamdan koparıldığı bu dönemde. Bunun önemini Lütfiye Aydın'ın, ön sözünde sözlü dönem manzumlarının yansıttığı, yaşam ile aydınlanma dönemi eserlerinin yansıttığı yaşamın farkını dile getirirken algılayabiliriz. Sözlü dönemin manzumları, olağanüstülüklerle dolu destanları, hep çok yukarıda bir yerlerdeki insanların serüvenlerini anlatır. Bunlar bize hiç benzemeyen, farklı, önemli, çok değerli kişilerdir. Kral, şövalye, şah, Padişah, Sultan, Prens, Prenses. Öyle ki sanki yalnızca onları et, taklit etmek, alkışlamak için yaratılmış biz fanilerin ne yaşadıklarının, ne de ölmelerinin bir anlamı vardır. Aydınlanma dönemi türlerinden roman ve öyküde ise kahramanlar iyi kalabalı oluşturan bütün figürasyonda kötü olmayabilmektedir. Çünkü insana doğru bakmanın, doğru görmenin Namusluca anlatmanın zamanı gelmiştir artık. Bu dünya bu yeni dünya görüşü, soyula soyula çıplak, güdüde güdüle sürüye dönüştürülmüş insanları yazacak, çizecek, sese dönüştürecek bir sınıfcılar kuşağı yetiştirecektir. Fakat ne var ki aydınlanma dönemi böyle bir sanatçılar kuşağı yetiştirirken, yaratılan toplumsal dönüşümün gücünü gören egemen sınıflar, edebiyatın ve sanatın gerçeği yansıtma özelliğini geri plana atarak bu gücü etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Belki eskisi gibi salt toplumun tepesindeki insanların yaşamları anlatılmıyor. Fakat yeni dünya düzeniyle gerçeklik, bireysel duygulanımlar, ruta potasında eritilerek yalnızlık ve bunalım içindeki insanların yaşamları konu alınıyor. Böylece edebiyatın ve sanatın gerçek insanla, toplumla bağları koparılıyor. Bunu görmek için en çok satanlar listesindeki pazarlanan öyküleri incelemek yeterli olacaktır. İşte bu yüzden de Adnan Özyalçınlar, Kemal Özer gibi gerçeği yansıtmaya ilke edinen ustalar ve onların izindeki genç edebiyatçılar oldukça önemli. Bakın Adnan Özyalçıner, Aslı Solakoğlu'nun öykülerini neden seçtiğini anlatırken şöyle söylüyor: Bu öykü dünyasının kahramanları genellikle kadınlar. Aile çevresi, kapitalist düzenin ezdiği insanımızın, özellikle kadınlar açısından aile içinde, toplumda ana, daha çok da genç kız olarak içine düştükleri ikinci bir ezilmişliğin acı veren çelişkileri konu ediliyor. Ezilmişlik, karşısında kadının karşı duruşunun umudu, avuntuyu, avuntusu paylaşımcı, eşitçi bir geleceğe bakışının da ipuçları veriliyor. Şiirsel bir tat, simgesel bir anlatım içinde. Aslı Solakoğlu ise Adnan Özdelçilerin öykülerini neden seçtiğini şöyle dile getiriyor: Onun öykü dünyasına girmemle edebiyatın hayatımızdaki yerini, dönüştürücü etkisini ve yazıyor olmanın sorumluluklarını tamamlamaya başlayacağım. Tanım, tanımlamaya başladım öykünün ayrıntılarında ve sadeliğinde gizlediği hayatın kötücül noktalarını vurup kaçan minis gücünü keşfettim özyalçılar öykülerinde konu olan sokaktaki insanın duru ama bir o kadar da zorlu yaşamına ortak olmam çarpık sistemin tamamını edebiyat aracılığıyla yeniden okumamı ve hayatı estetik bir bakışla sorgulamamı sağladı İçteki öykülerden ikinci arkada hayattan tek beklentisi tabanlarının basacağı kadar bir toprak parçası olan Habib'in, bu insanca isteğine karşı yokluğun ona hiç de insanca olmayan işler yaptırdığını görüyoruz. Yokluğun savurduğu insanların nasıl kullanıldığını ve onların zihinsel süreçlerini anlatan oldukça güzel bir öykü. Yağmada ise günlerce sokak sokak gezerek iş arayan, Sakat bir insanın yavaş yavaş tükenen umudunu ve bu umudun onun umarsızlığının ayırdına varmayan insanlara ve onların sürdürdükleri yağmaya karşı nasıl kine dönüştürdüğüne tanık oluyoruz. Dükkan isimli öyküde ise Vatan Caddesi'nin köşesindeki bir dükkanın değişim öyküsü anlatılıyor. Önceden kömürcü olan büyük dükkan yeni yakıtların çıkmasıyla iş yapamaz bir duruma gelerek kapanıyor. Ardından tavukçu olan bu dükkan oldukça neşeli bir anlatımın ardından bir bankaya dönüşüyor. Kapitalist sistemde toplumsal yapının dönüşmesi bir dükkan üzerinden yansıtılıyor öyküde. Çay içer misinizdeki Nazife Hanım'ın ev ve iş hayatında yaşadığı zorluklar ve kaygıları da okurken konunun gerçek yaşamdan hiç de kopuk olmadığını görüyoruz. Gerçeği yazdan adlan Özalçınal usta ve onun çırağı Aslı Sola kolunda öykülerini okurken kendinizi yaşamın içinde buluyorsunuz. Şimdi adnan Özalçınal hakkında vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Onun bir öyküsünü okuyacağım Baskın adında yine bu antolojide yer alan öykü. Ona geçmeden bir müzik parçası daha dinleyip sonra öyküyle devam edeceğiz Bölünmesin en azından. merhaba arkadaşlar. Şimdi Adnan Özalçıner'den baskın adında öyküyü okuyacağım. Öykü çok uzun. Yalnız bir, biraz ilerlemiş bir yerinden başlayacağım. Ee, olay bir kapıcı dairesinde geçiyor ve işte gecenin sabah karşı olan bir saatinde bir sesle uyanıyorlar. Oradan itibaren okuyacağım size. Dur sen hele dedi karısına. Ben bir bakıp geleyim. Bahçeye açılan sahanlık çamurluydu. Büyük büyük ayak izleri vardı. Dün iyice temizledikleri taşlardı. Kapı açıktı. Bahçeye çıkınca büsbüs nafavladı. Çiçeklerin hemen hepsi ezilmişti. Daha dün diktiklerinden, özenle suladıklarından bir teki bile sağlam kalmamıştı. On beş güne kalmadan her biri ay renkte açacaktı. Öbeklerin kara toprağıyla bulaşık içindeydi yeşil çimenler. Kara kara lekeli, basılmış, gül fidanlarından ikisi... Göbektekiler patlamaya yüz tutmuş tomurcuklarıyla yeri öpmüştü. Tutturuldukları sırıklar sökülerek bahçenin bir köşesine fırlatılıp atılmıştı. Sağlıktaki büyük ayak izleri burada da vardı. Yumuşak toprakta daha da belirgindiler. Tam sayamadı. Altı belki de yediydi. Bahçenin ortasındaki göbeğe kadar düzenli geliyor. Orada birbirine karışıyordu. Çiçeklerin ezilmesi öbeklerin bozularak toprakların sahanlığa kadar yayılmasının nedeni anlaşılıyordu şimdi beton duvarın üstünden birileri teker teker atlamıştı bahçeye sonra göbekte toplaşıp bir şeyler konuşmuşlar üçü bahçe avadanlıklarının konu konduğu küçük kulübelerin arkasına sinip orada beklemiş ötekiler birbiri ardı sıra sahanlığa geçmişlerdi İzlerin söylediği buydu gelenlerin kimler olduklarını Niçin gelmiş olabileceklerini bir türlü çıkaramadı. Kulaklarını bu duruma getirenlere bastı küfürü. Çocuktu. Babası koyunları ona emanet edip karşı köye gitmişti. Kasım Ağa'nın adamları üstüne geldi o zaman. Hem koyunları götürmüşler, hem de izbandut gibi dört atlı onu aralarına alarak kamçılarıyla iyice dövmüşler, pesini çıkarmışlardı. Veysel çocuk, Acıdan yerlere kapandıkça atlılar kahkahalarla gülerek çemberi daraltıp insafsız, insafsızca kamçılıyorlardı. Yüzünü gözünü kan örtmüştü. Güneşi de gökyüzünde göremiyordu. Topraktan yarı doğrulup artık dövmelerini yalvarmak için atlıların ayaklarına yapıştı. Çizmelerine yaladı. Ama atlılar tekmeyi basıp yere düşerken bir de ata bir teptirdiler kafasını Vesel çocuğun. Kendini orada kaybetti. Ondan sonra da uzun bir süre ateşler içinde yatmış, iyileştiğinde gökyüzünü ve güneşi yeniden görebildi. Ama gökyüzünde uçuşan kuşların cıvıltısını duymuyordu artık. Allah kahretsin, bu yüzden de yarım adamdı işte. Tüh diyerek öfkeyle soludu. Nasıl olmuştu bu iş? Yönetici Firuz Bey'e ne diyeceklerdi şimdi? Karısı da sabaha karşı daldığı katı uykudan uyanamamıştı demek. Uyanıp onu uyarması gerekirdi Terslik işte Sahanlığa koştu Sahanlıktaki izler dört kişilikti Üçü bahçede kaldığına göre kesin olarak yedi kişiydiler demek Sahanlığın iki kapısı vardı Biri bahçeye açılan kapı Öteki bodrum katın merdiven boşluğuna açılan kapı Kendi oturdukları kapıcı dairesinin kapısı bu sahanlığa açılırdı onun için kendi dairesinden çıkar çıkmaz bodrum katın merdiven boşluğunda ne olup bittiğini göremezdi. Çünkü iki kapıyı da çoğunlukta kapalı tutarlardı. Ama şimdi bodrum katın boşluğuna açılan kapıda tıpkı bahçe kapısı gibi ardına kadar açıktı. Ortalıkta kimse görünmüyordu ama merdivenlerin otomatikleri yanıyordu. Yukarıda bir şeyler olduğu muhakkaktı. Merdivenlerin... Akbadan'ın duvarlarında oynaşan birçok gölge vardı. Birileri konuşuyor, bağırışıyor ya da gürültüyle gidip geliyor olmalıydı. Ama o pek bir şey duymuyordu. Duyuyor gibi olsa da kulaklarında sert yankılar bırakan, o tek tük seçebildiği bağırış çağrışlardan da bir şey anlaması, ne olup bittiği konusunda bir sonuca varması oldukça güçtü. Merdivenleri bir iki basamak çıkarak gölgelerin kıpırdaştığı üst kata yaklaşmaya çalıştı. Daha basamakların yarısını çıkmadan koşarak geldiklerini gördü. Merdiven korkuluklarının ince parmaklıkları arasında gelenlerin koca ayaklarını bir şimşek hızıyla seçip kendi apar topar sağanlığa attı. Kapıyı iterek siper aldı. Gelenler su gibi aktı merdivenlerden. Öyle hızlı iniyorlardı... Çelik başlıklar vardı kafalarında Silahlıydılar Hızlı hızlı soluyorlardı Merdiven boşluğu gelenlerle tıka basa doldu Oradan merdivenin karşısındaki daireye doldular hepsi Kapıyı omuzlayarak Boşluğu aynı anda yenileri doldur, doldurdu merdivenlerden akarak Onun bildiği o dairede iki bekar delikanlı kalıyordu İkisini de çok az görmüştü Gündüzleri okuldaydılar Gece gelirlerdi çoğunluk Zille basmazlardı Dış kapıyı anahtarlarıyla açtıklarından Gidiş gelişlerinden kimsenin haberi olmazdı Sabahları da Çoğunluk bir şey aldıkları yoktu Son bir haftadır Hiç dışarı çıkmamışlardı Hep evdeydiler Kimileri kız Kimileri de erkek bir iki genç geliyordu Ziyaretlerine Kitap getiriyorlardı Paketle yiyecek getiriyorlardı Hastalar mı neden hiç dışarı çıkmıyorlar diye merak etmiş ama soramamıştı. Hoş çıksalardı çıkmasalardı başka öğrenciler gibi gürültücü patırcıcı olmadıklarından varlıklarıyla yoklukları belli olmazdı. Kimseye bir kötülükleri yoktu. Yönetici Firuz Bey bile bu çocuklardan memnun olduğunu söylemişti. Merdiven boşlu boşluğundakilerden birkaçı yukarıdakilere haber ulaştırmak için olacak acele acele basamaklara çıkarken yukarıda bulunanlardan bir ikisi aşağı iniyordu İşte bu sürekli gidiş gelişlerin sonunda yan yana gelerek karşılıklı iki sıra oldular orta yerde topluca duranlar merdivenlere de aynı biçimde sıralandılar sıranın ortasından önce sarışın olanını geçirdiler yüzü kağıt gibiydi, incecikti dudakları sımsıkı kapalı Aralarından geçerken başını dimdik tutuyor, iki sıralı duranların yüzüne bakmaksızın gözlerini ileride bir noktaya dikmiş yürüyordu. Merdiven başına kadar hiç sendelemeden geldi. Merdivenin başında tökezledi birden. Hoştaki kolunun sarktığını o zaman gördü Veysel Çavuş. Kızıla kesmişti ak gömleği. Merdiven basamağına şıp şıp damlıyordu kolun ucunda ucundan kan. Sağlam kolunu arkadan bükmüşler, öyle götürüyorlardı. Tökezleyince kaldırmaya çalıştı, sarsıladı götüren. Delikanlı ye yekindi ama doğrulamadı. O zaman delikanlının arkaya bükülü kolunu hala sıkı sıkı adam, sıradakileri işaret etti. Sıradakiler kollarından, bacaklarından, kafasından çekerek, kanlı elbiselerinden çekiştirerek yüzün koyun sürüklediler baş yukarı. Basamaklarda kandan ince bir yol kaldı İkincisi ne karga tulumba dört kişi taşıdı merdiven başına Esmer olanıydı bu Geniş omuzlu yapılı bir delikanlıydı Yanakları aldı daha Gözleri açıktı ama donuk donuk bakıyordu Göğsünde kapkara küçük ama derin bir yara açılmıştı Ceketi üstünden yarı yarıya sırılmış Kolunun biri yerde sürünüyordu Taşta kandan izler bırakarak Sarkan kolun parmakları Betona değiyor Tırnakları çimentoyu çiziyordu Merdiven başında Boş bir çuval gibi ellerinden bıraktılar Taşıdıkları yükü Tok bir ses çıkardı, çıkardı gövde Hiç kıpırdamadı Sırt üstü düşüp kaldığı yerde Ölüydü Taşıyıcılar tozlu topraklı Pis bir şeyi sürüklermişçesine Ellerini settiler Biri cebinden ak bir mendil çıkarıp Eline bulaşan kanı sildi. ılıktı daha. Bir başkası badanalı duvara sürterek kireç tozuyla elini arıtmaya çalıştı. Üçüncüyle dördüncü pantolonlarına sürttüler ellerini. Sonra ölüyle yaralıyı çıkardıkları daireye yöneldiler. Karısı o sırada gelip Veysel Çavuş'un arkasında bitti. Belki ilk olarak kurallarını aldırmaksızın, Görenekleri hiç sayarak erkeğin gövdesine abandı, dürttü onu, az önce aldı gövdesini Veysel Çavuş. Elmas başını kocasının omzu üzerinden sarkıttı. Şimdi yanak yanaydılar. Soluklarını tutarak Aradıktaki ölüye bakıyorlardı. Elmas zangır zangır titiyordu. Az önceki adam bir daha işaret etti sıradakilere. Sıradakiler kollarından tutarak. Biri bırakıp biri tutma açısına ah çeker gibi sürt üstü sürdüler oluyor Ölüyü basamaklardan yukarı Elmas çığlığını güçlükle bastırarak odaya kaçtı Başörtüsünü bağırmamak için ağzına sıkıştırmıştı. Ölü merdivenlerin üst başını boylar boylamaz merdiven boşluğundakilerle Merdivenleri dolduranlar iki sıralı düzenleri, düzenlerini bozdular Merdivenleri itişe kakışa çıktılar Dairede olanlar da ellerinde kağıtlar, kitaplar, vurduklarının ufak tefek güzel alınmış birkaç parça eşyasıyla merdivene koştular. Aşağıda yalnız başına kalmış olmaktan korkar gibiydiler. Birbirlerini itekleyerek, biraz da yalpalayarak onlar da yukarıyı boyladı çabucak. Bir dakika içinde merdivenlerde, merdiven boşluğu da boşalıvermişti. Gelenlerin İner çıkarken kaldırdığı toz küçük boşlukta bir süre asılı kaldı. Tozlu havaya karışan keskin barut kokusu Veysel Çavuş'un genzini yakmıştı. Çatışmanın geçtiği dairenin kapısı ardına kadar açıktı. İçerideki birkaç parça eşya altüstü. O da cam kırığı içindeydi. Gazete kağıdı kaplı masanın üstünde birkaç zeytinle biraz beyaz peynir, ısırılmış ekmek dilimleri vardı. Yarılanmış iki bardak çay kan rengiydi. Masanın dibinde duran küçük aygaz tüpü devrilmiş, üstündeki karartık tavada pişmekte olan yumurta kilime dökülmüştü. Sarısı hemen oraca göllenen kanla karışıktı. Parmaklıklı pencerenin önünde bir sürü ayak birikmişti. Kimileri çömelip, çömelip, çömelip içeri bakıyordu. Veysel Çavuş içeri bakanları elini kolunu sallayarak pencereden uzaklaştırmaya çalışırken pencerenin çıkıntı yaptığı duvarın üstündeki devrik bardağı gördü. İçindeki su yol yol duvardan aşağı akıyordu. Su bardağının yarısı yoktu. Kurşun alıp götürmüştü. Bağı yandı. Gözüne yaş yürüdü Veysel Çavuş'un. Kapıyı öfkeyle çekti. Kapanmadı. Kilidi paramparçaydı. Kurşunlar dedik deşik etmişti Eve koştu Elmas odadaydı Kelimi yumruklarıyla döverek ağlıyordu Bir an durup karısına baktı Kadın Veysel Çavuş'un geldiğini duymamıştı Canından korkmuş çocuğuna Ağıt yakarcasına kaybetmişti kendini Başı açık saçları dağınıktı Veysel Çavuş Toprak tesliği kaplı gibi Merdivenlerden yukarı koştu Üst katlara çıkan merdivenleri Girişteki sahanlığı Apartmandakiler doldurmuştu. Öyle put gibi duruyorlardı. Olanları görmemiş, hiçbir şey duymamış gibiydiler. Öyle bakıyorlardı. Kimsenin yüzüne bakmadan aralarından geçti. Büyük camlı kapıya doğru ağır ağır yürüdü. Kapı açıktı. Sokak güneş içindeydi. Bir an orada durup soluklandı. Gözleri kamaştığından bir şey göremedi önce. Sonra... Ölüyle yaralıyı karşı tarafta duran cipe sürüklediklerini seçti. Kendileri de büyük, açık bir otobüse doluştular. Üç basamaklı merdiveni ağır ağır indi, sokağa çıktı. Sokağın iki başı ya, e, yaya kaldırımları insanlarla tıklım tıklımdı Sokağa bakan bütün pencereleri kadın erkek başları karma karışık doldurmuştu. Kıpırdamadan bakıyorlardı. Veysel Çavuş Ortası boşaltılmış sokağın güneşli boşluğuna dek başına, tek başına yürüdü. Apartman yöneticisi Firuz Bey soluk solağa yetişti arkasından. Kolunu tuttu. ''Ne yapıyorsun çavuş?'' diye bağırdı. ''Dön geri.'' Veysel Çavuş'un yüzünde önce sağlara özgü o garip gülümseme dolaştı. Sonra aynı yüz birdenbire gerildi, öfkeyle karardı. Kolunu hızla çekip Firuz Bey'i Firuz Bey'in elinden kurtardı. Firuz Bey hiç beklemedi bu silkin işle dedi. Gerisin geri döndü söylenerek. Veysel Çavuş boş sokağın ortasında Cip'e doğru yürüdü. Herkes soluğunu tutmuş ona bakıyordu şimdi. Cip'e yaklaştı. Kimse umurunda değildi. Elindeki toprak testiyi sürükleyerek daha doğrusu ite kaka içeri almaya çalıştıkları yaralının ağzını tuttu. O sırada hareket etti Cip. O da ciple birlikte araba hızına kadar koştu. Ciptekilerden biri Veysel Çavuş'un göğsüne ayağına hafifçe vur dokundu. Veysel Çavuş kıç üstü kaldırıma oturdu. Cip uzatlaştı. Yaralının dudaklarını ıslatabilmişti. Ayağa kalktı. Testide kalan suyu yola boşalttı. Boşalınca da kaldırımın kenarına vurup parçaladı toprak testiyi. Gene kimse de bir kıpırdı olmamıştı. Çevreyi dolduran kalabalık onun yaptıklarına da Delikanlının vurdurken baktıkları gibi bakıyor Götürüşlerini izledikleri gibi izliyorlardı olanları Veysel Çavuş'un tesli parçalayışına Camba sahne seyircisi gibi hayretle bakmışlar ilgiyle seyretmişlerdi Evet seyretmişlerdi Hepsi o kadar İçinden bağırmak geçti Veysel Çavuş'un Alabildiğine bağırmak Böylece hem içinde yıllarca gömülü olduğu kendi iç sessizliğini Hem de çevredeki durgunluğu yırtabilecekti Ama yapamadı Boğazına bir yumruk oturdu Gözleri sulandı Yaşlar domurdandı Aktı Şimdi yağmur gibi ağlıyordu Apartmana girdi Sahanlıkla merdivenleri dolduran kalabalık Önceki gibi kıpırtısızdı Hiçbirinin yüzüne bakmadan aşağı indi Odaya girdiğinde elmas oğlana meme veriyordu. Ağlamasını kesmişti, saçını bezini örtmüştü. Oğlan ana kucağının sıcaklığı içinde gözlerini iyice yummuş, tam bir mutlulukla emiyordu anasını. Anasının gözlerinde de çocuğunu besleyip doyurabilmenin sevinci uçuşuyor, hafifçe pembeleşmiş yüzünün bir gülümseme dolaşıyordu. Karısının koluna dokundu, ''Hadi kalk'' dedi, ''Hemen gidiyoruz.'' Çocuk memeye doymuş uyumuştu Elmas başörtüsünü düğümleyerek, bir, bir düğümleyerek başını da düzeltti İri güllü trik korkasını giydi basma enteresinin üstüne Çocuğu pamukluya sarıp kucağına aldı Birlikte çıktılar Meysel Çavuş başında kasketi Sırtında biraz uzun ve bol gelen ceketiyle önden yürüdü Elmas arkadan Apartmanda kaynaşan kalabalığı itekleyerek aralarından geçtiler ne onlar kimseye bir şey dedi ne de kimse onların nereye gittiklerini, niçin gittiklerini sordu. Daha önce sokakta toplaşanların çoğu şimdi apartmanı doldurmuştu. Herkes birine bir şeyler soruyor ya da bir şeyler anlatıyordu. Ellerini kollarını sallayarak konuşanlar, oradan oraya gidip gelenler, apartmana koşa koşa girip çıkanlar az önceki suskun kalabalığın epey gürültülenip hareketlendiğini gösteriyordu. Sokakta bir kat daha artmış olan kalabalığı da arkalarında bırakıp bir an önce caddeye attılar kendilerini Caddede taşılar arasında olan bitenden habersiz bir başka vurdum duymaz kalabalığın arasında uzun uzun yürüdüler Caddeyi tüketince surlara vardılar Surun sonradan onarılmış, onarılmış koca koca bedenlerin altından geçtiler Dört yol ağzındaki ışıklar durdurdu onları Taşıtlara yol verdi Öyle da dikeldiler. Yol yayaların olunca bir an daha bekledi Veysel Çavuş. Elmas, elmasın kucağında mışıl mışıl uyuyan bebek. Öteki bekleşenler çabucak o yola bu yola vurup dağıldılar. Veysel Çavuş bir kamyonlarda büyük yolcu otobüslerinin rüzgar gibi geçip gittikleri anayola yöneldi. Yol boyunca bacaları dumanlı fabrikalar, büyük süslü yapılar... Çiçek bahçeleri küme küme yüksek yüksek apartmanlar geçtiler. Açıklık bir yere vardıklarında Veysel Çavuş durdu. Soluklandı. Yola çıktıklarından bu yana ilk olarak durmuşlardı. Veysel Çavuş kasketini geriye atmıştı. Alnı terden nemlenmişti bayağı. Elmas başörtüsünün bağını az yevşetmiş, entaresinin bir düğmesini açmıştı. Başörtüsünün ucu sallandıkça göğsüne okşayıcı bir serinlik yayılıyordu. Çocuğun pamuklusunu da yarı yarıya açmıştı. Oğlanın gözleri fıldır fıldırdı. Meysel çavuş gözleriyle uzun uzun taradı çevreyi. Upuzun, geniş bir toprak parçasıydı bu. Ne sağında ne de solunda bir yapı görünüyordu. Ufuk çizgisine kadar göz alabildiğine uzanıyordu toprak. Kimi yerlere sürülmüştü. Kına gibi bir görünüşü vardı Otlak olarak bırakılan bölümde Koyunlar otluyordu Besili, başıboş iki at Koşturup duruyordu ortalık yerde Davarın çobanı Atların sahipleri görünürde yoktu Gök maviydi Adam boyu otların içine vurdular Yoldan bakılınca Onların arasında iyice görünmez olup Parmak kadar kalınca durdular Veysel çavuş hemen orada diz çöktü Yüzünü göğe kaldırdı Ağzını alabildiğini açarak dizlerin üstünde bastırdığı ellerinden destek alıp ciğerlerini bütün gücüyle, yılların içinde biriktirdiği seslerin hepsiyle ve herkesin sesiyle upuzun bir bağırtı koyverdim. Ciğerleri gibi kulakları da yırtmıştı bu çığlık. Tepelerinden bir kuş sürüsü cıvıldayarak geçip gitti. Öykümüz bu kadar sevgili arkadaşlar. Çok can yakıcı bir öykü aslında. Baştan beri bahsettiğimiz o çevre duyarlılığını, insan ilişkilerini anlatan bir öykü. Bugünlük programımız bu kadar. Ben Aynur Hıraca elinden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Yeni bir edebiyat güncesinde buluşmak üzere. İyi çalışmalar hepinize. Kolay gelsin. Benim anlatmaya aşk alır beni, kan beni çocuk gibi. Sen güzel kadın, hiç mi mutlu olmadın? hiç mi sevmedin, hep mi ellerini Çok sevdiğimi Benim içimden geçen Senin içinden de geçen Ama nasıl saklarım senin ne çok sevdiğimi This is cool. İzlacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.